Eûzü billâhi şeriyân 'alîm min eşşeytânir recîm. Rabb'i eûzü bike min hemzât eşşeyâtîn. Ve eûzü bike Rabb'i en yahdûrûn. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Hz. Ömer radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle ilgili efendim büyük bir alameti anlatacağız inşallah. Tabii kıyamet alametleri ile ilgili derslerde kitaplarda, eserlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden sonra zuhur edeceğini haber verdiği fitneler yani fitne Türkçe'de de kullanılıyor ama manası kargaşalar, iç savaşlar birbirine girmeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği innehu men ye'iş minkum ba'di fe seyre ihtilafen kethira Benden sonra yaşayanlar çok ihtilaf görecekler buyurduğu hadiseler tabi buyurduğu üzere gerçekleşmiştir. Bunların en büyüklerinden biri de Hazreti Ömer Efendimiz'in şehit edilişidir. Hz. Ömer Efendimiz'in sağlığında münafıklar, İslam düşmanları, hile hud'a peşinde olanlar fırsat bulamamışlardır. Yok değillerdir ama fırsat bulamamışlardır. Hazreti Ömer Efendimiz'den sonra maalesef efendim büyük bir fitneye sebebiyet vermişlerdi. Hüzeyfer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırdaşıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini bazı hususiyetlerle tahsis ve taltıf buyurmuştur. Elde olan beyde olmaz, efendi sözüdür. Yani Ebu Bek ki bazı Ömer gibi çok büyük sahabeler olsa da e, bu bazı sırları, kıyamet alametleri kendisinden sonra zuhur edecek hadiseleri ve münafıkların isimlerini, vasıflarını hep Hüzeyfi Hazretlerine bildirmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem 13'ün Hazreti Ömer radıyallahu anh ona ara sıra sorardı. Münafıkların listesi sende. Kimse bilmiyor. Ben de var mıyım o listede derdi. Hazreti Ozeyfe efendim haşa derdi, tenzih ederdi, sen rahat ol. derdi, neler derdi. O yine çekinme benden ha. Varsam ismim beni de açıkla derdi. Hazreti Ömer Efendimiz. Ve Resulullah sağlığında zaten vahiy geldiği için mesele zahir idi ama onun vefatından sonra musallaya bir cenaze geldiğinde bütün sahabenin gözü Hazreti Hüzeyfe'de olurdu o kılıyorsa onlar da kılarlardı bakarsalar ki arkadan doğru gidiyor kılmadan işi bilenler de kılmazlardı demek münafıklık alameti yani alameti derken öyle rastgele alametlerden değil onlardan bizde de bol miktarda bulunuyor da Hakiki munafıklık tabi. Resulullah Aleyhisselam sellem hadislerinde Erba'un men künne fîkâne münafıkkân halisa Dört şey kendinde olan halis münafık olur. Yani karışıksız, su katılmamış. Bu üçü meşhurdur. Telâthüm men künne fî. diye geçer. İşte efendim, biri de bu, öbür hadiste Bukhari'de dört vasıf eklenir. İzâ haddese kedeb ve idâ <gülüyor> ve ehlef ve idâ etüm Han ve idâ hasama feccar Konuştu mu yalan söyler, söz verdi cayar, emanet bırakıldı mı yanına hainlik eder, e, dördüncüsü sizin belki duymadığınız da kavga sırasında sövüp sayar, ağzını bozar. Yani normal zamanda tabi bunu yapmaz, hasırına basılmadan herkes rahat durur ama bir sinirlenme anında içini açığa vurur bunlar tabi e, yine alametlerdir bir insanda bunun dördü de olsa bu adam halis münafıktır hadis şerifte buyurulduğu üzere denebilir ama iki türlüdür münafıklık bir itikat münafıklığı vardır bir amel münafıklığı vardır itikat münafıklığı şudur içinden iman etmez dışından müslümanım der içinde kafirliği gizler Esas e, itikat münafıklığı budur. İnnel münafık yine fiddar kil esfelimle'l-nar Cehennemin en alt tabakasında yanacak bunlardır. Kafirden beterdirler. Çünkü kafirin küfrü zahirdir ama münafın nifakı batındır. Gizlidir, o yüzden e, tehlikelidir. Ama diğer alametler yalancılık, söz bozmak ve Fisku fücur, ne kadar menhiyat ve hatta kebair günahlarda olsa bir adama itikat babında münafıktır, kafirden beter münafıktır diyebilir miyiz? diyemeyiz. Ya ne diyoruz? Amel babında amel babında munafıklık alametleri taşıyor. Yani munafıktır demek kafirden better demektir. Ama amel münafığı demek yani nasıl ki namaz kılmayana kafir demiyoruz. Ama kafirler namaz kılmaz. Yani ne demek? Namaz kılmamak kafirlerin işidir. Zekat vermemek kafirlerin işidir. burada da yalancılık, söz bozmak, emanete kıyamet, sövüp saymalar, münafıkların yapacağı işlerdir. Bir insan Müslüman olduğu halde bunları yapıyorsa kanevi alamet, tümün en nifak kaç tane varsa o kadar alamet var demektir. Huzeyfer odayallahın bu sırlara vakıftı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok şeyler haber vermişti. Bir kere Ömer bin Khattab radyallahın Buharide. Eyikum yahfazu kavl rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi'l fitan? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendinden sonra çıkacak fitne ve kargaşalar hakkındaki hadisini hangi ezbere biliyorsunuz? Sorunca fekale Hudeyfe ene, Hazreti Hudeyfe ben biliyorum dedi. Ale hadinne kelecceri Hazreti Ömer de dedi ki sen cüretli, cesaretli bir insansın. Hadi o rivayeti yap bakalım. Yani e, herkes bu cesareti gösteremez. O zaman Hazreti Recep'e dedi ki Semutu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem vekul fitnetu racül fi ehlihi ve malihi ve nefsihi ve veledihi ve carihi yukeffiru assalatu ve assiyabu ve as sadikatu vel emru ve nehyu bir adam hanımından sebep günaha girebilir, malından sebep günaha girebilir, oğlundan kızından sebep günaha girebilir, komşusundan sebep çokça günaha girilen olaylar olur. Fakat bütün bu günahların namaz, oruç, sadaka, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, vaaz etmek, bu sohbetleri insanlara davet etmek, tebliğ etmek gibi ameller bunlara kefaret olur, inşallah siler, süpürür. Evet, bunu deyince, فَقَالَ عُمَرْ لَيْسَ هَذَا اُرِيدٍ اِنَّمَا اُرِيدُ اللَّتِي تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki, ben senden bu gibi fitneleri, insanların düştüğü günahları, nelere düşeceklerini sormuyorum. Ben denizin dalgaları gibi kargaşa, efendim, çıkaracak fitneyi soruyorum. Yani işte Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesi ondan sonra, Cemel vakası, Sıffin vakası, Hz. Ali Efendimizle Hazreti Muaviye arasındaki olaylar da çağır bunlar tabii çok deniz dalgasından beter dalgalanmalar yaşan yaşandı, yaşanacaktır. Resulullah Efendimiz haber vermişti Hazreti Hüseyin'e. Bildirmişti. Hazreti Ömer de diyor ki ben sana onları soruyorum. Sen bana günahları sayıyorsun onları. Ben de biliyorum. Dedi. O zaman din meleke vehaya amirü'l müminin. Ey müminlerin emiri senin o fitnelerle ne alakan olur ki? Dedi. dedi. ''İnne beyneke ve beynâ bâben muhleka'' ''Seninle o kargaşalar arasında kilitli bir kapı var.'' Dedi ona. ''Kâlefe yükşarul bâbev yühtah'' Hazreti Ömer dedik o kapı açılacak mı, kırılacak mı? ''Kultu bel yüksar Ben dedim ki kırılacak. Böyle deyince ''Dâlike ehra ella yuhleka ebedâ'' Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki o daha fena dedi. Çünkü açılan kapı, geri kitlenme ihtimali var ama kırılan hepten açık kaldı. Yani bir büyük fitne gelecek ve dinmeyecek. İşte hala gidiyor. Müslümanlar arasındaki tefrikalar, iç savaşlar, birbirini öldürmeler, Müslüman Müslümanı. Mezhep taassupları, mezhep çatışmaları böyle gidiyor işte. Hala. Kapı çünkü açılsa belki kapanırdı. Kapı kırıldı. Kapı kırılacak. Buyur. O zaman Hazreti Hüzeyfi'ye dedik ki, Hazreti Ömer biliyor muydu kapının kim olduğunu? Evet, yarından evvel bu gecenin olduğunu bildiği gibi biliyordu. Efendim, çünkü ben ona bir hadis rivayet etmiştim ki, hiç şüphesizdi o. Ee, biz soramadık Hazreti Hüzeyfi'ye o kapının kim olduğunu, ne olduğunu. Mesruk Hazretlerine sordurduk. O da Ömer'in kendisidir o kapı. Radıyallahu anh diye haber ver Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, bu haberinden kapının kırılacağını önceden haber vermesinden anlaşılıyor ki e, bu ümmetin içine inananların arasına bir savaş girecek bir kılıç girecek ve bu kıyamet günü ne kadar devam edecek Allah hala ediyor değil mi Ediyor. Ve kıyamete kadar da edecek. Ümmet içerisindeki Müslümanlar arasındaki savaşlar. Bitmek bilmez. Kıyamete kadar devam eder. Allah Teala bizleri Müslüman kanına bulaşmaktan muhafaza eylesin. Hani sahabe arasında çıkan savaşlar hakkında da İmam Şafii Efendimiz buyurdu ya. Tilke dimavun tahherallahu anhâ eydiyene felnut tahhir anhâ elsin Allah bizim ellerimizi okanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bari bulaştırmayalım. Ne güzel ses. İmam Şafii'nin çok güzel bir tespitidir. Allah Teala azleri dillerimizi de bulaştırmaktan bizi muhafaza eylesin. Yani elin bulaşmaz da dilin bulaşır. Dilim bulaşır ne demek? Kalkarsın sahabe hakkında, efendim onların arasında geçen hadiseler hakkında yorumlar yapma şu hak mıydı, şu haksızdı bilmem ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eshabının aleyhine konuşmamak gerekirken sen, efendim dilini bulaştırırsın. Tabi büyük bir musibet başına açarsın. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Şimdi efendim, Ebu Zer Hazretleri, bir kere Hazreti Ömer Efendimizle karşılaştığında, Hazreti Ömer radıyallahu onun elinden tuttu ve biraz sıktı elini, sert şekilde sıktı. Ebu Zer Hazretleri Ersil yedi ya kuflel fitne. Ey fitnenin kilidi, sal elimi bırak acıttın dedi. Yani kilit sensin diye bilenler biliyorlardı. Ebu Zerradayallahu anh buyururdu. La tusibukum fitnetün madame fikum hada. Hazreti Ömer'i gösterdi. Bu zat yaşadıkça hiç savaş çıkmaz. Yani Müslümanlar arasında fitne zuhur etmez. Evet. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Osman ibni Mez'un radıyallahu Bir kere ona sordu. Dedi ki niye bana fitnenin kilidi diyorlar dedi ki bir kere sen geçiyordun biz Resulullah ile beraber oturuyorduk sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah seni gösterdi sen duymadın <gül> bu fitnenin kilididir bu yaşadığı müddetçe kargaşalar iç savaşlarla sizin aranızda efendim çok şiddetli kilitli bir kapı daim olacaktır bu yaşadığı müddetçe onun için Hazreti Ömer Efendimiz hakikaten İslam'ın yayılması, bütün fetihlerin nasip olması, Kisra'nın, Kayser'in işte anlattık hazinelerin İslam'a nakli olması sair çok büyük e, fütühat kendisine nasip olmuştur. Zaten Ebu Bekir Sıddık radıyallahu efendimiz iki sene kadar kısa bir dönem yaşamıştır ama tabi Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh, yani o iki senesi de İslam'ı istikamete sokmuştur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra kabileler dinden dönmeye başlamıştı. Yani Müslüman kabileler mürtet olmaya başlamıştılar. 12 kabile zekatı terk ederek irtidat etti. Dinden çıktılar. Efendim zekat vermeyeceğiz dediler. Gönderilen tahsildarları reddettiler. Tabii ki bu namaz abdest bedava da para işine gelince evvela çatlak oradan çıkıyor. Koyuna dokundun mu keçiye falan? Koyundan şu kadar keçiden, deveden bu kadar ya zekatlar. Ne oluyor ya? Demeye başlıyor bu insanlar. Ama bedava cennet dersen öyle ya, yatar kalkar sabaha kadar bedavada varlar herkes. Para içinde az kimse var. Bu zekat konusu e, milleti dinden bazılarını çıkarttı. Yani şey yaptılar. Efendim... Böyle bir zarf attılar. işte nasıl karşılanır? Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Efendimiz zekat tahsil dallara zekatı eksik verenler, vermeyenler, ya üç koyun verecekse bir koyun verenlerle harbaçmayı münasip gördü. Orduyu topladı. Gidecek güzellerine Müslüman kabilelerin ha. Çünkü Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeni vefat etmiş. Bir ufak taviz verilirse çorap çöküyor gibi bütün millet dini değiştirmeye başlayacak. Bak şimdi e bize kadar sağlam geldi. Şimdi yeni yeni reformistler çıktı. 1400 senedir. Deccal da yaklaştı zaten ona katılacaklar. Onun için onlar da şiricikla 1400 senedir denmedik laflar şimdi deniyor değil mi? Yeni yeni ilahiyattan çıkıyorlar hepsi. benim? He ilahiyattan çıkıyorlar. Bunlar uyduruyorlar, kaydırıyorlar. İşte Bukhari inkar ediyor, Müslüm inkar ediyor, hadisleri inkar ediyor. Kafasına göre uyduruyor, kaydırıyor. Ama bak bize kadar sağlam geldi. Buraya dikkat. E bizden sonrasına sağlam kalmazsa bizim belamız sorulmaz. Biz, biz çok çekeriz ahirette. Bizden sonrasına sağlam kalması lazım. Demek istiyorum ki Ebu diyor Sıddık O cesaretlen çıkışı bize kadar bak işi safa sağlam getirdi. Yoksa o zamandan başlasaydı kırkta birinin hesabı bozulma, şimdi zekat diye mefhum kalmazdı. Şimdi bile az çok biraz zekat diye mi var yani? evet Hazreti Ömer Efendimiz bile radıyallahu anh o işte halbuki çok daha cesaretlidir atılgandır falan. Ebu Beksıddık'ın o yani e, zekat vermeyenlerle savaş açma kararına biraz karşı geldi dedik ya Bağbekir dedi ehli kıbleyle mi savaşacaksın namaz kılıyorlar dedi ya namazı terk etmediler ezanı terk etmediler zekattan bir ufak işte bir ileri geri yaptılar ama dur hele hemen savaş ne oluyor Ebu Beylül Sıddık dedi ki, vallahi dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdikleri kuzuyu bile eksik verse, kuzuyu bir kuzuyu eksitseler ceket hesabından savaşırım dedi. Çünkü değiştiremeyiz bu dini dedi, başlarsa bu arkasını alamayız dedi. Bunlar çünkü hemen yüz buldular. Dedi kimse gelmiyorsa dedi, tek başıma giderim dedi. Tek başıma giderim dedi, savaşırım onlarla, sağ elim kesecek, sol elimle, sol elim kese, Vücudum üzerlerine salarım dedi. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki allah Teala bunun kalbini, gönlünü, göğsünü şerh etmiş. Burada manevi bir şey var, teyit var, kuvvet var. Onun için tabi olmaktan başka çaremiz yok dedi. Ve böylece o dinden dönen kabileler hep yeniden dine döndüler. Ve başta çıkan çatlak elhamdülillah, yani Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh'ın ilk ıslah onundur. Tabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en eftal e ee, sahabeler için Eftal, e, diğer peygamberlerin sahabelerinden de Eftal, ee, Badel Enbiya peygamberlerden sonra en üstün. Ma tala'a şemsun ala ala reculin eftale. Min Ebi Bekr'in. Ebu Bekir'den üstün bir insanın üzerine güneş doğmamıştır, batmamıştır. Radyiyallahu an. Onu zaten e, konuşmaya bir hacet duymuyoruz. Onun eftaliyetini herkes kabul ediyor. Ancak Hazreti Ömer Efendimiz'de de, de tabii e, feraset ve ilham var. Levkane ba'di nebiyun le Ömer. <gülüyor> Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. E çünkü inne kun fi ummeti muhaddesun Sizden evvel geçen ümmetlerde ilham gelen atlar vardı. Peygamber olmadıkları halde benim ümmetimde de varsa Ömer onlardandır. E, tabii ki eski ümmette olursa bizikte en hafta ümmetiz haydi haydi olur. Demek ki Ömer onlardandır. Mülhemdir. Ee, radıyallahu anh, yani ilhama mazhardır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben zamanında da size bazı kereler anlatıyoruz. 18 meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içtihadına, efendim, yani kendi görüşüne karşı görüş belirtti. Ve 18 yer meselede Kur'an-ı Kerim'de hepsi geçen efendim, hüküm Mevla tarafından ee, Hazreti Ömer'in görüşüne göre gel. El hak yantıku ala lisan Ömer. Hak Teala Ömer'in diliyle konuşuyor buyuruyor. Ma Hak hakku li'umera min sadiq. Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı diyor. Dostluk kalmadı çünkü. Hak'tan ve adaletten hiç şaşmadı. Ayrılmadı. Radıyallahu anh. Tabi bu hususta çok misaller veriyoruz işte. Übey ibn Selül münafıkların reisinin Cenazesi meselesinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılmak istedi. Halbuki baş münafık olduğunu da biliyordu. Fakat onun yüzünden münafıklardan binlerce kişi, kabileler iman edeceğini bildiği için efendim, öyle diliyordu. Hazreti Ömer Efendimiz de onun sözlerini hatırlatarak karşı çıktı. Cenazede, musallada cenaze duruyor. Kılınmadan Hazreti Ömer Efendimiz kalkıyor işte. Bedir günü şöyle dedi, Uhud günü böyle dedi. Bu münafığın namazı kılınmaz. Ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karıştırma şimdi tamam neyse falan. Yok. Kılardın, kılmazdın. Geçti cenazeyle Resulallah arasına. Dedi ki kıldır da göreyim dedi. Ben önde duruyorum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi biliyor mu? ona yaptırıyor bunu. Fakat Hazreti Ömer'in böyle işleri var. Sonra da ayet geldi öyle. Salli alâ haddiminim mâ tebedem ve lâ tekum Öyle kalbi ölmüş, munafık olarak ölmüş, kafir olarak gebermişlerin namazını kılma, mezarı başında durma diye Hazreti Ömer Efendimizin e, sözü çıktı. Bedir'de yine esirleri e, para alıp salma, keselim bunları demişti. Yine Hz. Ömer'in Bedir şeyinde anlattım. Bedir dersinde. Yine hicap meselesinde e, efendimizin hanımları e, sahabenle arasında tabii örtülü vaziyette de olsa dolaşırlardı. Çünkü analarımız olduğu için nikah-i bediharam anamızdan ileri ama dedi ya Resulallah dedi bu milletin içinde her cins var Bakanlarda her göz var Hanımların perde arkasında Dursun dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'tan vahiy gelmemiş kendi kafama hüküm veremem dedi Ama yine hüküm geldi ve Analarınızdan da bir şey sorarsanız yani e, Resulallah Efendimiz'in hanımlarından Perde arkasından sorur. Hep Hazreti Ömer İçki hususunda Üç merhalede geldi Hazreti Ömer devamlı. Allahumma be'inle nafil kamer beyane şafi. Evvela namaza yaklaşmayın Sarhoşken. İşte vesaire böyle tedricen alıştırarak geliyordu. Ki de bir ya Rabbi şu içki hakkında tam bir açıklama yap. Tam bir açıklama yap diye diye Fealen tümün teun hazil oldu. Yani Hazreti Ömer Efendimizin çok çok çok çünkü feraseti var. İlham geliyor. Hakdestir. Efendim. Radıyallahu anh. Bir kere Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla da evlenmişti. Ümmü Gülsüm diye Hazreti Ali Efendimiz'in nesi var? Bir kızı var, hatta biraz da yaşlıydı az Ali Efendimiz. İstetti, Hazreti Ali Efendimiz de kabul etti, verdi. Millet tebrik ettiler düğününü. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, ben dedi, kadına ihtiyacımdan evlenmiyorum, yaşım geçmiştir. Velakin Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem küllü nesebin ve sebebin yen kad'u yevmel illa sebebi ve nesebi. Benim irtibatım benim soyumdan başka bütün soyların irtibatı kıyamette kesilecek. Evlat, ana baba birbirine gir. Kimse kimseye ne şefaat eden, ne görüşen, ne arayan, soran olacak. Ancak benim soyumun irtibatı devam edecek. Benle olan ilişki devam edecek buyurdu. Dedi Resulullah Efendimiz'e çok irtibatlarım var da bir de nesep bağından onun torununu almış olarak bir nikah murad ettim diye. Efendim ondan da çocuğu doğdu Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh. Bir kere o hanımının yanına girdiğinde Ümmü Gülsüm radıyallahu anh Harun, ağlıyordu. Dedi niye ağlıyorsun? Dedi bu Yahudi alimi Kâbül Ahbar Hazretleri. Tabi o da Müslüman olmuş. Diyor ki sen cehennemin kapılarından bir kapısın diye Tevrat'tan okuyor. Hakikaten Tevrat'ta Hazreti Ömer'i çok bahsediyor. İncil'de bahsediyor. Tabi şimdikiler onu o isimle şey yapmazlar vasıflar. Efendimiz'i bile değiştirdiler bunlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hade meselun fi ve meselun fi İncil. Tevrat'taki halleri, sahabenin İncil'deki tarifleri hep beyan edilmiş. Hazreti Ömer Efendimiz için e, çok tespitler yapılmış. Sen cehennemin kapılarından bir kapısın diyor. Ben de ağladım dedi. Hazreti Ömer Ömer dedi maşallah. Allah ne dilerse odur dedi. Bakalım ne demek istiyor? Kitaptaki rivayeti biz ona soralım. Kâbe'le ahbarı çarptı. Dedi ki böyle bir rivayet senden çıkmış. Bunun manası nedir? Dedi ya ol müminin vellezî nefsî la lâ enseli huzul hüccühatta el cennet. Hac ayı zülhicce, zülhicce ayı çıkmadan sen cennete gireceksin dedi. <gülüyor> yani şehit olacak. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ya bir diyorsun cehennem kapısıdır, bir diyorsun cennete gireceksin, biz de anlamadık dedi, inna lene cidüke fî kitâbina ala babin min evvâbi cehenneme temneûn nâ sen yiktihibû Biz kitabımızda buluyoruz ki, Tevrat'ta yazıldır ki, Ömer radıyallahu anh, cehennemin kapılarından bir kapıdır. Şu demek, insanlara engel oluyor cehenneme girmelerine. Cehennemle arada kapı duruyor. Fe idâ mit tektehamû. Sen ölünce millet dalacak cehenneme Diye Tevrat'ta dahi yazılır. Evet şimdi bazıları tabi burada Hazreti Osman'ın zamanında çok kargaşalar çıktığından Hazreti Ömer'in vefatını niye bu şekilde bahsediliyor diye soruyorlar aslında Hazreti, Ömer Hazreti Osman zamanında radıyallahu anh fitneler çıktı çok kargaşalar çıktı ama esas e, kapı ne demek kapı niye yapılıyor şuraya kapanınca dışarıdakine engel olsun diye kapı yapılıyor bir yere Hazreti Ömer Efendimiz kapıdır. Çünkü neden? Ee, kapı varken girilemiyordu içeri. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimizin şehit edilmesinden sonra kapı kırıldı. Ondan sonra işte başlayan kargaşa hala devam ediyor. Şimdi bile işte yok Vehhabi fırkası, Selefiye fırkası, e Şia şöyle yapmış her dakika konuşuluyor. Hala bütün programlarda, açık oturumlarda, şurada burada bunlar tartışılıyor değil mi? Efendim geçen gün bir hoca efendi... E, beyanat verdi emniyete vaz ederken değil mi? Ne dedi efendim işte Şia sapıktır. E, Şia e, İbn-i Sebe Yahudisi kurmuştur Şian falan. Bizim bazıları gocundu bundan. E, gocunacak bir şey yok tabii ki. Sapıktır. Sapığın sapıklığını söylemek lazımdır. Biz bunu senelerdir söylüyoruz tabii. Şia fırkası sapıktır efendim ve e, sapık fırkaları beyan ediyoruz. Bak hala 1400 küsür senedir bu fırkacılık, bu taassuplar bu yanlış inançların doğurduğu efendim kargaşaları yaşıyoruz hala gündem hala bu çünkü kapı kırıldı bir defa fitneye bir girildi daha çıkılan Allah bizi fırkayı naciyeden ehli sünnet vel cemaattan ayırmasın amin diyeceğimiz bu efendim Hazreti Ömer Efendimizin vefatıyla ilgili rivayet şudur Hazreti Ömer Efendimiz Buluğa ermiş bir çocuk yani genç yeni buluğa hiçbir bir gencin Medine'ye girmesine izin vermezdi. Ha, Medine'de doğan da olsun. İstanbul'a vize konma gibi bak varmış demek bu da. Medine'ye bu şekilde efendim sokmazdı. Ne hikmettir. Fakat işte takdiri hak. E, kimin elinden kime ne olacaksa kimseyi sokmazsın da kime nasipse o girer tabi ne, kim ne yapacak yazılmış Muhirey ibn-i Şüber radıyallahu anh sahabeden Kufe valisiydi Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir çocuktan bahsetti işte e, mektup yazıyor Hazreti Ömer Efendimiz'e şöyle sanatkar böyle usta bunun Medine'ye girmesine müsaade eder misiniz efendim hatta demircidir nakışçıdır marangozdur yani o zaman da böyle sanat ehli azdır bu sanatkarlar da ekseri Mecusilerden, Rumlardan yani İslam ehli dışından yetişiyor sanatkarlar o vakit. Dolayısıyla e, bu kişi faydalı olur Medine'de. Sanat icra eder. Sanat öğretir. Kendisi çalışır. Hazreti Ömer Efendimiz de buna izin verdi. Medine'ye gelmesine. Bu Mecusi idi. Ateşperest. Bu, bu Ebu Lü'lü'e adı. Pis, habis birisi. Efendim Çocukların başını o, sıvazlar, ağlar. Mughire Hazretleri yüz dirhem her ay şey göndermiş. Seni Medine'ye gönderiyorum, yüz dirhem buraya. Yani para gönder, cizye gibi. Çünkü mecusi Müslüman olmuyorsun madem. Vergini öde şeklinde. Pek de büyük bir para değil. Bu geldi, Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki, ya Mughire dedi benden dedi, radıyallahu anh, efendim, buraya beni gönderdi ama dedi, beni soyuyor dedi falan. Dedi niye soyuyor seni, ne istiyorsun? Ne istiyor senden dedi. Evvela sordu ona ki, ne kadar iş yapıyorsun sen burada? Dedi. O da saydı. Mandalozluk yapıyorum, kaçlık yapıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. E dedi senden ne istiyor? Diyelim ki işte, 100 dirhem, 20 dirhem bir vaat, 4 dirhem bir vaat. Efendim. E dedi ki bu kadar dedi sanatının yanında senden istenen para çok değil dedi. Hazreti Ömer Efendimiz adalet zaten. Adaletsiz konuşmaz. Bu da biraz bozuldu. Yani Hazreti Ömer Efendimiz'in bu sözüne dedi ya benden başka herkese adaletim var dedi. Halbuki ve içinde tabi ben bunu öldüreyim diye bir plan kurdu. Sordu ona ki ne iş yapıyorsun? Dedi değirmen yapıyorum. Dedi kaç günde yapıyorsun şu kadar. Kaç satıyorsun bu kadar. E dedi o zaman yani köledir madem Efendine bunu İstediği para çok bir para değil Geri kalan sana kalıyor Sonra o giderken Hazreti Ömer aslında mübarek Ona yüz vermedi ama Esas Hazreti Ömer'in niyeti Muhire'ye diyecek ki buna biraz hafiflik yap Kolaylık yap arkadan konuşup indirecek Onun ücretini yani Hazreti Ömer Efendimiz içinde böyle bir iyi niyet taşıyor Ama tabi Mecusi'ye karşı bunu belirtmedi Efendim Böyle bir iyi niyetle Ben konuşurum da hafifletir diye Niyet etti Dedi ona bize de bir değirmen yap. Gibi bir letaif etti. Hazreti Ömer Efendimiz O zındık da dedi ki sana öyle bir değirmen yapacağım ki dillere destan olacak dedi. Bak. Şimdi. Hazreti Ömer Efendimiz bu sözden mana çıkarttı tabii. Hazreti Ali Efendimiz de yanındaydı. Dedi ki ne demek istedi? Dedi, "Ya müramer seni tehdit etti." Hazreti Ömer efendimiz dedi ki: "Yeksin Allah. Şerine Allah kafiidir dedi. Efendim, fakat bu bir gattarlık yapacak. Yani mertlikle çıksa karşıma hemen savaşalım onunla. Dö dövüşelim <gülüyor> ama bu bir gadir yapacak yani gizli bir efendim şeyle beni öldürmek isteyecek. Böyle anlıyorum." dedi. Sonra hacca gitti. Hazreti Ömer efendimiz o sene e efendim hacdan dönerken yolda yaslandı mübarek başının altına cübbesini koymuş biliyorsunuz zaten öyle yataklı yastıklı bir zat değil yamalıklı cübbe giyen efendim Rum kralı Kayser elçi göndermiş efendim bu Ömer dünyayı titretiyor her tarafı fethetmiş git de buna işte benden selam kelam bir ara şey yumuşat diye Medine'ye geliyor Kayser'in elçisi şimdiki Amerikan elçisi gibi daha Şimdi Amerikan elçisi gelse nasıl oluyor dünya? Nereye giderse herkes? İstikbaline çıkıyor. Efendim o zamanki süper güç o. Rum krallığı. Göndermiş gelmiş Medine'ye Hazreti Ömer'in sarayını soruyor. Oraya soruyor, buraya soruyor. Hazreti i̇şte Ömer de sarayını arar. Nenenin bir tanesi çok konuşma dedi şeye, Rum elçisine. Çok konuşma dedi. Deveri şuraya bağla sana göstereyim Ömer'i. Allah Allah. ...getirdi onu, Haz Ömer efendimiz bir ağacın altında işte öyle şeyine yaslanmış... ...cübbesini yastık yapar, serer altına yatar. Orada uyuyor. Dedi Ömer budur. Allah Allah dedi. Baktı ağacın altında uyuyor, Hafif de horluyor mübarek. Bunu aldı bir titreme. Rum elçisini. Böyle titriyor. Ya dedi bu... ...uyurken dedi ben böyle titriyorum. Bu uyuyasa ben nereye kaçacağım dedi ya. Mevlana diyor. Heyveti hakkest, nist ...bu yamalıklı cübbenin heybeti değil... ...hakkın heybetidir... ...Allah bir heybet veriyor Müslümanlara... ...adamların ödü kopuyor... ...şimdi bile öyledir... ...bir garip Müslümandan dünya korkar... ...ya ne var bu gariban adam kendi zor yürüyor... ...Mevla bir heybet verirse karşı tarafı... ...ürkütüyor onlar kelli felli hazırlıklı adamlar... ...bir Müslüman'dan uğraşıyor... ...bu ne yapıyor acaba nereye gitti nereden gitti, ...ne yapacak ya... Çorba ağzı zor tutuyor... ...adamın ama işte bunlar uğraşıyor böyle... ...efendim... Hz. Ömer dedi bunu götürün dedi e, misafirlere Beytülmal'dan tabi misafirlere yapılan ikram yeri ve orada bir yemek yesin o dedi yok ben sen ne yiyeceğim uzak yoldan gelmiş kardeşiz. zannediyor ki Hazreti Ömer'in sofrasında çok yemek olur enayi halbuki gitse orada yesin daha çok yiyecek misafire ikram var <gülüyor> Hz. Ömer dedi sen bilirsin bir de getirdi eve çıkarttı bir kuru ekmek al yarısını bölüşelim Ben dedi biz dedi ziyan ettik dedi. Ya, ziyan edersin tabi mübarek, Ridasını koymuş başının altına, aya bakıyor, ay da çok güzel, böyle e, düzgün vaziyette, Hazreti Ömer Efendimiz, dedi ki, Allahu u Teala'ya yalvarışında, Allahümme inne ra'iyyeti kad kesurat ve enteşarat fe ileyke gayra acizin ve la mudiy' Ya Rabbi, ben emirul müminin olarak, Cemaatım, evet, raiyem etbağım, yani memleketimin, milletimin efradı çoğaldı ve yayıldı. Tabi seneler geçti efendim, Salihimden sonra 10 küsür sene 12 sene kendi kılıfeti var, iki depler çıktığın 14. Yani çok arttı tabi nesil. Ya Rabbi dedi, ben adaletle hükmediyorum ve işi yönetiyorum ama. Ben de bu işten aciz kalmadan ve senin hakkını, kullarının hakkını zayi etmeden beni al dedi. Çünkü mübarek hiç zere kadar yanlışı yok ya, yanılma payı yok onun için. Bir yanılma olmadan, efendim bu çünkü yayılınca, artınca iş zor, idarecilik zor, riyaset zor ama bizim millet atlar. Ataya ataya çıkıyor. Ben olayım, ben olayım, ben olayım. Ne oluyorsun ya? Şehremini ben olayım, şu ben olayım, belediyece olayım, milletvekili olayım, başvekil olayım. Yarın ahirette ne diyecek? efendi Efendimiz'in buyurduğu gibi? Ya benim ne işim bu vazifeler ya? Ben koyun çobanı bile olamazmışım diyecek, pişman olacak ama. Ömerim ne yaptı Hazretleri? Haz Ömer'in torunudur o da. Ne kadar adaletli o da, mübarek emevilerde hemen hemen tek değil mi? Dört halifeye ek, beşinci sayılıyor. Vefatından sonra görüldü. Ne muamele sana görüldü? Ne buyurdun? Yahu bir memleketin bir köprüsü kırıldı. Oradan geçerken bir koyunun bacağı kırıldı düştü. Hala onun hesabındayım dedi ya. E şimdi bütün yollar oyuk olmuş, çoluk çocuk düşüyor, kuyunun içinden çıkamayan, ölen her gün şu memlekette kazdılar, bıraktılar her yeri ya. E sen bu, bu işlerin mesuliyetini alıyorsun, bundan hiç korkmuyor musun, ne cevap vereceksin? Birinin ayağı kırılsa senden sorulur ya. Yollar delik deşik, arabalar bırak, insanlar ölüyor çukurda be. Dün gösterilen o küçük köyde bir efendim, çoluk, 7 yaşında çocuklar gidiyorlar, tinerciler tecavüz bir tanesini... Çoluk çocuk perişan millet çıkmış yalvarıyorlar ya bizi niye bu kadar üç kilometre öte okula gönderiyorsunuz. Efendim buradaki okulu yapmıyorsunuz. Müteahhite almış parayı aralıkta teslim edeceğim bir şey yok. Şu mesuliyetlere, Şu mesuliyetlere bak. Kim bu mesuliyetleri yere getirecek? Kim? Ha ben olayım. Hemen atla. Yükle sırtıma emaneti. Ya. İttekul vavat başı vav olanlardan sakının bu vavlar tehlikeli velayet vekalet, vediat He, bunlar vekil olmak e, reis olmak, velayet yani başkanlık bunlar çok tehlikeli, vediat, emanet çok tehlikeli. ya Hazreti Ömer Efendimiz, Ömer Efendimiz ne buyuruyor rayiyem çoğaldı ya Rabbi diyor aciz kalmadan bu yönetimden bir kul hakkını senin hakkını zayi etmeden beni al diyor Medne-i e döndü rüyasında gördü ki kırmızı bir horoz efendim kasığıyla göbeği arasına iki veya üç defa böyle efendim horoz ne yaptı? Ne diyorsunuz ona? Gaka vurdu. Kırmızı horoz göbeğiyle efendim kasığı arasına iki veya üç kaka vurdu. Bunu görünce Abdullah bin Caffir'in annesi Esma bin Umeys radıyallahu anh'a çok rüya tabircisiydi. Bu rüya tabiri de acayip bir ilim biliyorsunuz Yusuf aleyhisselama verilmiş bir ilim. Hala da var böyle rüya. Görmek ayrı bir şey, tabir ayrı bir şey. Kimisi görüyor tabir edemiyor. Bu tabiri herkes yapamıyor. Efendim? O da tabirciydi o hanım radıyallahu anh'a. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, bu rüyanın tabirini istiyorum ondan. O da tabirde, haberde cevap verdi. Dedi ki, Acemlerden biri onu öldürecek, vasiyetini hazırlasın. Böyle rüyadan bu tabir çıkar mı? Kırmızı oroz. Demek Acem yani, kendi milletinden değil, onu anladı. İki üç defa gagalamasında öldürecek, vasiyetini yapsın dedi. Ve Hazreti Ömer Efendimiz, Orada ee, anh böylece epey bir e, yani vefatının yaklaştığına dair e, malumat sahibi olmuş oldu. Allah bize dünyadan bizi soğutacak, haramlardan bizi soğutacak ölümü çok hatırlamayı nasip eylesin. Amin. Okuduklarımızda amele muvaffak eylesin. Amin, Amin. diyen dillerinizi nar-ı azat eylesin. Amin.